Allah dostu olmak. Bu ne büyük bir servet, ne büyük bir mutluluk. Allahu Teala ile dost olmak. Allah dostu olmak deyince bir çoğumuzun aklına kıssadan hisseler geliyor. Hikayeler geliyor. Onlarda duyduğumuz fevkalade haller gösteren keramet sahibi güzel insanlar. Yüksek makamdaki şahsiyetler. Kendi aramızda deriz ki, Eee eskiden öyle insanlar gelmiş geçmiş ama şimdi nerede? Onlar şöyle yapıyordu, böyle böyle ibadetler vardı. Dünyadaki imtihanlara karşılık şöyle karşılık veriyorlardı. Bizlerse şöyleyiz, böyleyiz vesaire. Kendimizi yermek, ezmekten başka bir şey yapmıyoruz. Sanki Allah dostu olmak sadece belli asırlarda yaşamayı gerektiriyor. Böyle yanlış anladık. Sadece şu ve şunlarla alakalı zannettik. Bu düşünceler sebebiyle birçoğumuz kendimize özel manada Allah dostu nasıl olabilirim, bir insan Allah dostu nasıl olabilir gibi bir amaç Yakıştırmıyoruz Onların zamanında şu vardı Şimdi bunlar var İmkansız diyoruz Mesela bir abdeste Şu kadar namazını kılmış Gece şu ibadetleri yapmış Gündüz bunu yapmış Böyle bir olay karşısında Böyle bir tutum takınmış Ne kadar güçlü insanlarmış İşte program başında sizlerle paylaşmak istediğim Mevzu burası limitimizi çok düşük tutuyoruz. Baştan biz bu oyunu kaybettik diyoruz. Bu yarışın içerisinde yokuz diyoruz, bayrak sallıyoruz, havlu atıyoruz. Peki bu düşünceler doğru mu? Allahu Teala neden belli çağlarda, belli zamanlarda yarattığı kulları dost olarak seçsin ki? Allah indinde Zamanların ne farkı var? Evet, her zamanın kendine göre imtihanları olduğu biliniyor. Ahir zamandayız. Bu zamanın fitnelerinin bizi her yandan kuşattığını görüyoruz. Ama biliyoruz ki büyük hedeflere ancak o büyük imtihanlar aşılarak ulaşılabilir. Bunu iyi düşünelim. Peki Allah dostu tanımını nereden biliyoruz? Yunus suresinde şöyle buyruluyor. Bilesiniz ki Allah'ın dostları üzerine hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Demek ki bir insan Allah'ın Celle Celaluhu dostu olabiliyor. Bu kolay mı? Elbette değil. Ama imkansız mı? Hayır. Bugün 2020'de bir insan Allah dostu olabilir mi? Allah'ın izniyle olabilir. Biz sadece 1300'lü yıllara veya asabı kiram döneminde yaşananlara bunu endeksler. Sadece Allah dostu olmak için sahabe olmak gerekiyor veya şu zamanda yaşamak gerekiyor, şunlardan olmak gerekiyor dersek bu büyük bir yanlış olur. Ne dedik? İmtihanlar farklı biliyoruz. Bundan 500 yıl önceki durum bugünle arasında bir uçurum olarak karşımızda. Bugün bizi zorlayan bir şehir hayatındayız. Köyde de zaten çok bir şey değişmiyor. Uydusu, internete, cep telefonu, filmleri, dizileri, maçları, dedikodusu. Köyde de aynı şey var. Mesela bundan 500 yıl önce bir Allah dostu, herhangi bir kira ödemediği veya elektriği, suyu, farklı bir takım mücadeleleri olmadığı için bir dağın başına çekiliyor ve bir şekilde geçinebiliyordu. Bugünün dünyasında, imtihanlarında farklı şeyler var. Bir gelir elde etmeniz gerekiyor, çalışmanız gerekiyor. Bugün birçok insan kirada oturuyor ve bunun için sizin haklı olarak bir gerekçeniz oluyor gergin olmanızda. Veya hafif hafif evhamlı olmanızda Bugün ben iş yerinde kavga ettim Acaba bugün işten çıkarılırsam e altı gün sonra benim kiramı vermem gerekiyor Ne yapacağım korkusu oluyor Aşırıya kaçmadan elbette Şimdi zamanında bunlar yoktu Kira ödenmiyor Çorluğun çocuğun, çocuğun İyaşesi, giysisi, yemesi, içmesi Onlar yoktu Nasıl yoktu? Bugünkü gibi yoktu çünkü insanlar doğduklarından itibaren çocuk da kıt kanaat geçinmeyi biliyordu. Hedefleri, gayeleri çok ileride değildi. Çocukların, kadınların, erkeklerin özeneceği yapımlar yoktu. Kılık kıyafette bu kadar çeşitlilik yoktu. Anlatabiliyor muyum? Evet, bugün bu çağın insanının kulluk yolunda önüne çıkan engeller var. Ama bunlar Allah-u Teala'nın dostu olmaya neden engel olsun ki? Belki de tam aksine Allahu Teala şöyle bize hüküm verecek Bu kulum bu kadar günahın kolay işlendiği Bu kadar insanların menfaati Bunun içine dünyayı şunu bunu Yani maddi sebepleri tanınmayı şöhreti her şeyi koyun Birçok sebebi elinin tersiyle itti benim rızam için ona vermiş olduğum güç neyse, görev neyse onu yapmaya çalıştı. Bu kadar şer, bu kadar haram, bu kadar imanı zedeleyen unsur varken, günah işlemek bu kadar kolayken, bu kadın, bu adam yani kullarım bu yolu seçtiler diye hüküm verecek belki de. Allah-u neden böyle düşünmüyoruz? Belki Allah'ın rızasını biz daha kolay kazanıyoruz. Bugün zararlı bir yapım, değil mi? Mesela karşımızda onu izlememekle. Sokağa çıktınız, araç kullanıyorsunuz. Kılı kıyafet olarak bakmamanız gereken bir durumla, karşı cinsle karşı karşıyasınız. Kafanızı çevirmekle. Yere birisi çöp atmış, onu alıp çöpe atmakla. Veya bir yanlışı düzeltmeye çalışmakla, bir insanı ziyaret etmekle belki siz Allah rızasını kazanacaksınız. Neden böyle düşünmüyoruz? Neden limitlerimizi bu kadar düşürdük? Bizden adam olmaz, biz nasıl insanlarız? Bu adamlar, o kısadan hisselerde geçen insanlar, ne kadar şöyle insanlar, böyle insanlar. Evet doğru ama neden biz olmaya çalışmıyoruz? Belki o zamanın imkanlarında 10 üzerinden 5 puan verilecekse Bugün sana 10 üzerinden 8 puan verilecek Şartlara göre insanlar imtihan olur Dağ başında hiçbir kadının Veya etrafta diyelim faizin şunun bunun olmadığı Kendi evlatları da yok diyelim Evlatlarıyla da imtihan olmayan bir insan Bir dağ başında almış suyunu, ibrini, içeceğini Orada hayatına devam ediyor. Bu insanın karşılaşacağı günahlarla, şehrin merkezinde veya köyde nerede yaşarsa yaşasın, bir taraftan para kazanacak, haram mı helal mi dikkat etmesi lazım. E, çoluğu çocuğu var, bunların e, nasıl bir gelecek bekliyor, neler yapması lazım, yapmaması lazım, bunun endişesini taşıyan, çocuğuna o eğitimi vermeye çalışan, Helal lokma, bir de çalışıyor adam veya hanım, helal lokma getirmesi lazım. E kirasını ödeyecek, elektriği, suyu bilmem nesini ödeyecek çocuğuna bir şeyler alacak, böyle imtihanlar içerisinde yaşayan bir insanı neden biz aciz görüyoruz? Dağ başında elinde tesbihini almış, Subhanallah diyen bir insan elbette değerlidir. Ama bu imkanı olmayan, namazını kılan, haramlardan kaçabildiği kadar kaçan, helal, haram dengesini muhafaza etmeye çalışan bir insanı neden biz bu kadar yeriyoruz ki? Bundan yıllar önce bir sohbette dinlemiştim. Ne de hoşuma gitmişti. Yavrum, dağda evliya olmak kolaydır. Sen zoru seçeceksin. Kaçmak, inzivaya çekilmek, elbette kendi başına bazı zorlukları beraberinde getiriyor olsa da bunca tehlikeli okların sana yöneltildiği bir yerde, ahir zamanda yaşamaktan çok daha evladır. Bugün her an kapınıza birinin gelip evinizi soyma imkanı var. Sokağın ortasında insanlar neredeyse çok affedersiniz, özür diliyorum, çiftleşiyorlar. Televizyon ekranları zehir zemberek bir şeyler sunuyor. Küçücük yavrularımızın ellerinde, Akıllı telefonlar var. Onları kontrol etme derdindeyiz. Televizyonlarda aman şunu izlemeyelim, aman şu zararlıdır bundan kaçınalım derdindeyiz. Bugün hadislere ne gerek var? Kur'an'da bu yanlış diyen insanlar özgürce dolaşıyorlar. Kitaplar yazıyorlar. Bazı sosyal mecralarda bu videoları yayınlıyor. Ve ateizm propagandası yapıyorlar. Deizmi meizmi böyle bir atmosferde yaşayan insan nasıl değerli olmaz? Dinini korumaya, daha doğrusu imanını muhafaza etmeye çalışan, sonra çoluğuna, çocuğuna iyi bir şekilde bunları anlatmaya çalışan bir insan, neden Allah dostu olmaya aday olmasın? Bu nasıl bir yanlıştır? Bugün kendini frenlemek, zina o kadar kolay, cep telefonundan farklı farklı programlarla kendini teşhir etmek bu kadar kolay. Garip garip dans edenler, garip garip hareket edenler insanların görsel olarak yani videolarının yayınlandığı programlar, mecralar var. Türkiye'de onlarca milyon insan bunları izliyor. Bunları izlemeyen bir insan nasıl Allah dostu olmaya namzet olmasın? Nasıl herkesin açıldığı, saçıldığı insanların artık bir şeyleri rahat gördüğü, haramın, aman ne alakası var, 2020'de böyle mi olurmuş canım dediği dönemde, her türlü fuhşun, ahlaksızlığın, isyanın artık sıradan olduğu bir dönemde. Hayır kardeşim, doğru doğrudur, yanlış yanlıştır diyerek, ben bu düzene karşıyım, yapılan yanlıştır diyen bir insan, Evet kendi hataları olsa da nasıl Allah dostu olmaya aday olamaz? Neden biz Allah dostu olmayı bu kadar ulaşılmaz ve belli çağlara indirgemiş olarak hayata bakıyoruz? Bugün dünyevi eğlenceler pislikler daha doğrusu eğlence makul de olabilir ama haramlardan bahsediyorum. Parmağımızın ucunda ''Böyle bir çağdayız. Bütün bizi oyalayan meşkaleler ayağımıza serilmiş. Onlardan yüz çevirip, Allahu Ekber deyip namazına duran bir insan, neden Allah Celle Celaluhu'nun dostu olmaya aday olmasın?'' O onun imtihanıydı bundan 500 yıl önce menkıbelerini dinlediğimiz, kıssadan hisselerde vay be ne insanlar gelmiş geçmiş dediğimiz, Allah rahmet eylesin hepsinden amin. O insanlar kendi hayatlarında imtihana tabi tutuldular. Evet, peygamberler de kendi imtihanlarını yaşadılar. Diri diri gömülen insanlar da imtihanlarını yaşadılar. Kaynayan yağların içerisinde fokur fokur kaynatılan, dinlerini terk etmedikleri için Allah bir dedikleri için eriyip giden insanlar da imtihanlarını yaşadılar. Velakin bugün sen de ben de her birimizde kendi çağımızın, kendi asrımızın imtihanını yaşıyoruz kardeşlerim. Bunu küçük görmeyin. Bugün benim kızım, benim oğlum Acaba Allah'ın istediği gibi mi yetişecek yoksa namazsız mı olacak? Benim yavrum acaba şu farza riayet etmeyecek mi diye endişe duyan ama ne için? Allah rızası için endişe duyan bir insan nasıl Allahu Teala'nın dostu olma yolunda aday gösterilemez? Kardeşlerim, birçoğumuzun yanlışı işte bu sadece üstün kabiliyetlere sahip seçilmiş kullara mahsus öyle düşünüyoruz biz sıradan insanlarız bugün 2020'de yaşayan insanlar Antalya'da Isparta'da Erzurum'da İstanbul'da İzmir'de Hakkari'de Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de Kenya'da Kamerun'da Güney Kore'de yaşayan bir Müslüman Allah'ın evliya'sı yani dostu olamaz. Şurada yaşamış olması lazım. Şöyle şöyle bir çağda yaşamış olması lazım. Diyoruz ki, öyle yüksek makamlar bizim gibi acizlere mi kaldı? Onlar bambaşka kişilermiş. Biz kim, onlar kim diyoruz. Bu doğru değildir. Peygamber ayrı. Sahabeler ayrı. Ama onun dışında bir insanın Allahu Teala'nın dostu olup ya da tam tersine Allah'a düşmanlık edip etmediğini bilemiyoruz. Dışarıdan ne kadar serin bir insan, ne kadar nur yüzlü bir insan denir ki bunun örnekleri çıkmıştır. Sırf para kazanmak, sırf insanlara tecavüz etmek, onları kullanmak yani dünyevi lezzetler Makamlar, mevkiler elde etmek için bunlar yapılmıştır. Gerçekten de Allah'ın dostu olduğuna inandığımız insanlar da vardır. Ama bir yandan da bu makamın yakınından bile geçmeyen insanlar vardır. Bir de madalyonun diğer tarafı var. Şunun tipine bak. Şunun oturduğu yere bak. Bunun şu yaptığı harekete bak. Şunun şu saçındaki efendim şu... Kire bak bilmem ne dediğimiz insanlar bizim için de bayağı hiçbir işe yaramayan, bizden daha alt kademede insanlar olarak görüyoruz. Maalesef böyle. Ha biliyor muyuz bugün Allah dostu diye bildiğin insanın Allah indinde değeri nedir? Ve biliyor muyuz bugün bir kadın olarak mesela şunun şu kılık kıyafetine bak dedik şunun yaptığı harekete bak dedik bir erkek olarak işte şunun çalıştığı yere bak bunun bıyığına bak onun e, işte kumaş üzerindeki parçasına bak biz ön yargılarla düşünüyoruz biliyor muyuz o insan Allah nazarında Celle Celaluhu ne kadar değerli veya değersiz İşte burada büyük bir hata var Allah'ın dostu olmak peygamberlik gibi değildir Kesbidir, vehbi değildir. Ne demek bu? Yani her kul için çalışıp gayret etmekle Allah'ın izniyle mümkün olan bir şeydir bu. Peygamberlik vehbidir. Neden? Allah tarafından gelir. Tabiri caizse nokta atışıdır. Sen istediğin kadar uğraşsan da kendi isteğiyle peygamber olmuş bir insan yoktur. Allahü Teala peygamberliğini verir. Ama kul için çalışmak, namazına dikkat ediyorsun, namaz öncesinde abdestine gereken önemi veriyorsun, haramlardan kaçıyorsun, hatta şüpheli şeyler varsa onlardan da uzak durmaya çalışıyorsun. Zamanını boşa yaşamadan evet, eğlenerek, helal daire içerisinde, evet gezerek, tozarak ama bunları yaparken de Namazını unutmuyorsun, haram helalleri unutmuyorsun. İnsanlara iyiliği tavsiye ediyorsun. Kötülükten men etmeye çalışıyorsun. Bunu yaparken de doğru bir lisanla, kendin örnek olarak bunu yapıyorsun. Tamam. Zaten bunu yapabilsek daha ne istiyoruz? Peki ben bunları yapamadım. Hepsini salayım mı? Ben nasıl olsa İbrahim abi bu bahsettiğinizlerden örneklerden bir tanesini bile yerine getiremiyorum. Hiçbirisini yapmayayım. Hayır. Bir yerden başlayacağız. O başlayacağımız yerde namaz olacak inşallah kardeşim. Allah'ın Celle Celaluhu dostu olmanın yolu ilk önce bize beş vakit farz olarak emredilen Ya Rabbi işte huzurundayım diye. O odanın anahtarı olan kapıyı açmamız için namazla başlayacağız. Kardeşlerim, peygamberlik vehbi, Allah vergisi. Onlar belli bir görev için seçilmiş. Sen insansın. Sen de her kul için açık olan bu yarışın içindesin. Bir kul Rabbine ihsan makamında kulluk yapmak için çalışıp çabalasa Allahu Teala onun emeğini zayi eder mi? Bugün haramların bu kadar kolay olduğu bir 2020'de yaşıyoruz. Bu asırdan bahsediyorum. Allahu Teala seni görmüyor mu Haşa? Görüyor. Senin niyetini bilmiyor mu? Belki senin niyetin var. Niyetin bütün mahalleyi tek tek dolaşıp onları irşad etmeye çalışmak. Yani Allahu Teala'nın dinine davet etmek ama yapamıyorsun. Korkuyorsun. İmkanın yok Ama niyetin o Ha bizim de Halil İbrahim Sofrası programlarında 15 yıldır söylediğimiz ne Biliyoruz Sadece birileri bu radyo programını dinleyecek Veya İbrahim Soyda nereden Youtube kanalında takip edecekler 300 kişi olacak 500 kişi bilemiyoruz Ama bir hayalimiz var Bir gün ortak noktalarda ayrımı şu sonu bu sonu aşırılıkları konuşmadan her insanın ortak noktalarda buluşabileceği bir platform olacak gayemiz o bunu başarabilir miyiz Halil İbrahim sofrasının şu anlattıkları içerisinde milyonlarca insan bulunabilir mi zor ama niyetimiz o her insanın evine ocağına bu nidanın girmesi bu çünkü bir acizin, bir adamın, İbrahim'in, Ahmet'in, Mehmet'in değil. Bu doğrular benim inancımın doğruları. İbrahim sadece anlatıyor. Anlatıcı ama hepimiz uygulayıcıyız. İşte bizim de böyle bir niyetimiz var. Siz de, biz de niyet edebiliriz. Bunun için bir ücret gerekmiyor. Kardeşlerim, Allahü Teala hiçbir emeği zayi etmiyor. Niyetleri de bilen Allah Celle Celaluhu. Bir diken battığı zaman, onun ecrini vereceğini, onun ödülünü vereceğini bize buyuran Hak Celle Celaluhu. Nasıl bugün senin çektiklerini bilmesin ve ona ödül vermesin? Hasta oluyorsun. Çocuğun hasta oluyor. Akrabaların hasta oluyor. İş yerindesin. Belki baskı var, Bugün mobbing deniliyor. İş yerinden ayrılmak istiyorsun ama maddi kazanç çok önemli. İş bulunamıyor. Ona tamam tamam diyorsun. E buna bağlı olarak oturduğun yerde belki komşularından zulüm görüyorsun. Gecenin bir yarısında gürültü çıkarıyorlar. Patır patır sesler oluyor. Halı vesaire silkeleniyor. İyi bir komşuluk görmüyorsun, ona sabrediyorsun. Dolabını açtığın zaman, o televizyon ekranlarında, YouTube videolarında izletilen o envahi çeşit yok. Çocuğun geliyor yanına, anne niye bizde bu yok diyor. Oğlun geliyor, ayakkabı lazım bana diyor. Öteki tablet, laptop istiyor, cep telefonu istiyor en akıllısından, bilmem kaç megapikselli olanından. Sonra büyüyor çocukların. Evleniyorlar, dertleri bitmiyor. O onunla boşanmak istiyor, o onunla kavga ediyor, o onunla küs. Evlilik telaşesi. Böyle bir koşuşturma içerisindesin sen. Allah bunları görmüyor mu haşa? Görüyor ve görünmeyeni de görüyor. Hatta insanlar hepimiz toplansak karşımızda olan biteni maddi gözümüzle görüyoruz. Cismani olarak daha doğrusu. Ama kalbinde ne var? Onu da biliyor. Sen zannetme ki... Böyle pencere kenarında... Gecenin bir vaktinde... Yaşlı gözlerle gökyüzüne bakıyorsun. Yağmur yağdığı zaman... Hüzünleniyorsun. Bir derdin var. Yanlış anlaşıldın. iftiraya uğradın. Kiranı veremedin. Sevdiğinden ayrıldın veya evlenemedin. Kocanla, hanımınla yanlış anlamalar yüzünden küs kaldın. İstediğin bir şey olmadı. Kıyafetin yok. Okula gidiyorsun... Diğer çocukların bilmem kaç megapiksellik telefonu var. Annem baban sana alamadı. Yarım kalmış hayaller yurdudur dünya dedik değil mi? Sen zannediyor musun? Seni bilmiyor Rabbin Celle Celaluhu, biliyor. Tardeşlerim biliyorsunuz hadisi şerifler var. Bir de hadisi kutsiler var. Yani Allahu Teala'nın Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği Mecaz yoluyla bildirilen. O hadisi kutsi'de ne diyor, ne buyuruluyor Rabbimiz Celle Celaluhu tarafından? Ben, kulumun benim hakkımda yaptığı zanna göreyim. O beni zikretti mi, onunla beraberim. Eğer, o beni nefsinde zikrederse, ben de onu, O'nunkinden daha hayırlı bir cemaat içerisinde zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir zira yaklaşırım. O bana bir zira yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. Burada ölçüler çok önemli değil ama ne kadar Allah'a doğru Celle Celaluhu yaklaşmaya çalışırsak o kadar bunun ödülünü alıyoruz peki Allahu Teala mekandan münezzeh mekanın dışında her yerde ama diyebilir miyiz şurada ve burada hayır her yerde peki nasıl yaklaşacağım Günahlardan azaltmak, haramlardan kaçmak, iyilikleri çoğaltmakla. Az önce okuduğum, meraklı kardeşlerim için söylüyorum, Buhari ve Müslim'de geçen bir kutsi hadisti. İşte bu okumaya çalıştığımız hadis-i şerifte bize gösteriyor ki, kulun Allah'ın rızasını kazanmak ve onun sevdiklerinden olmak, ona yaklaşmak için gösterdiği samimi çaba, ne yapılmaz kardeşlerim, reddedilmez. Bu açıkça bildiriliyor. Bugün ben sana nankörlük edebilirim. Hani çok konuştuğumuz bir cümle var. İkili ilişkilerde çokça geçer. Güvendiğim dağlara kar yağdı diye. Evet, ben o güvendiğin dağlar olabilirim. Senin umutlarını mahvedebilirim çünkü ben İbrahim'im, insanım. Hatalıyım. Beşerim şaşarım Ümit bağladın bel bağladın neyse Hiç bunu İbrahim'den ne yapmam Ummam dedin Tamam ama Allahu Teala Haşa bize benzemez Kardeşlerim Ne demek Allah'ın rızasını kazanmak Ne demek samimi olarak Allah'a yönelmek Allahü Teala bunların hepsine vakıftır. Görüyor ve bunların ödülünü verecektir. Yeter ki samimi olarak bunları yapalım. Peki neden evliya olamıyoruz? Şimdi kullus hepimiz değil mi? Peki kulluğu neye göre yapıyoruz kardeşlerim? Bana göre kulluk böyledir. Ben böyle yaparım. İçinde ibadet şöyle olmalı. Öteki bana göre de böyle olmalı diye olmaz. Kendi kendimize bir yol çizeceğimiz bir kulluk, kulluk değildir. Dünyada da böyle. Bir fabrikaya şöyle bir göz atın, hayal edin daha doğrusu. Hiçbir ciddi iş öyle kimsenin keyfine göre olmaz. Fabrikanın bir yerinde imalat yapılır, bir yerinde paketleme yapılır, kontrol yapılır, bilmem ne bilmem ne devam eder. Yok ya buna gerek yok. Siz direkt buradan başlayın diyemezsiniz. Kimsenin keyfine göre olmaz bu. Hele hele alemlerin Rabbine kul olmak her şeyin en değerlisi olduğuna göre elbette onun da bir kuralları var. Onun da bir usulü var. Oluru var. Bir insan kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez. Allah'ın kulları bir. Samimiyetle Rabbinin dostu veya Bugün daha bilinen adıyla evliyası olmak istiyorsa onun gereğini yapmak için bu kurallara o yola girmek zorunda. Peki ne yapmak lazım? Bu kadar yöntem belli ise neden herkes Allah dostu olamıyor? Yolumuz belli değil mi? Evet belli. Önümüzde bir rehberimiz var. Tamam. Onu takip etmek yeterli. Peki neden bu yolda biz ilerleyemiyoruz. Neden evliya olmak şöyle dursun? Şöyle düzgün bir Müslüman olamıyoruz. Bunlar hep adım adımdır. Daha önceki programlarda da sizlerle paylaşmaya çalışmıştık. Her şey yavaş yavaş sindire sindiri olur. Bir gelişme içerisinde kaydederiz. Bir çocuk hemen araba sürmez, çalışmaz... Evvela, ıgı mıgı şugı bir şeyler diyecek, baba diyecek, anne diyecek, annesi babası, aa bak baba dedi, anne dedi, sevinecek. Sonra yavaş yavaş konuşmayı, cümle kurmayı öğrenecek. Sonra yemek yemeği, kendi başına bir şeyler yapmayı. Sonra okula gidecek, okuma yazmayı öğrenecek. İşte meslek sahibi olacak, isterse ilerleyecek. Bu da bir seçenektir, tercih meselesidir. Ne olabilir mesela? Bir okulun dekanı olabilir, doktor olabilir ama o çocuk istemezse tahsilini yarım bırakabilir. İllaki doktor olmasına gerek yok, çiftçi olabilir. Kendisine sorduğunuz zaman neden sen mesela doktor olmadın, şurada dekan olmadın, neden memur olmadın burada, bana zor geldi çalışamadım diyebilir. Bakın bu örnek çok önemli kardeşlerim. İnsan, insandan farklıdır. Çocuklarımızda da biz bu hatayı yapıyoruz. Sanki koşturacağımız bir at, önümüzde bir at yarışı var. Hadi çocuğum, hadi yavrum bak, onu da geç, bunu da geç diye bir hayat önüne sunuyoruz. Bu çok yanlış. Her insanın zeka seviyesi aynı değildir. Hatta çok zeki çocuklar vardır mesela, onlar okulu bile bitiremez. Belki bunu ilk defa duydunuz. Ciddi söylüyorum. Çok zeki çocuklar vardır. Bilim dünyası bunları ayrı bir kategoride inceliyor. Çok zeki, senden benden zeki ama okuyamıyor. Tahsilinde başarılı olamıyor. Dikkat dağınıklığı var mesela ama aklı çok fazla. Kendini zorluyor mesela. Bir çocuk düşünün. Şu okulu kazanmak zorundayım, bunu yapmak zorundayım diyor. Kendini zorluyor, zorluyor, zorluyor. Sıkıntılara sabrediyor. Ötekisi... Ya bana ne ya ne işim var diyor okulda diyor mesela en ufak bir efendim çaba göstermiyor. Küçücük bir sebep karşısına çıkıyor hemen yelkenleri indiriyor. Bana ne ya diyor. Şimdi bak iki tane farklı farklı örnek. Bir tanesi azm ediyor bir şeyler yapmaya çalışıyor ötekisi bana ne ya diyor. En küçük bir şey de iptal ediyor. İşte Allah-u Teala'nın dostu olmak istiyoruz ya verdiğimiz örneğe gelecek olursak. E kulların durumu da böyledir. Ben sadece şunu şunu yaparım, bunu bunu yaparım. Başka bir şey yapmam diyen de var. E bir başkası da yok canım ya ne gerek var diyor. E onunla bu eşit olabilir mi kardeşlerim? Bakın bu bizim için bir mihenk taşıdır. Eğer dikkatli olarak düşünürsek ne olur? Biraz daha düşünelim. Allah dostu olmak dedik ya. Evet kolay değil, ama imkansız da değil ve belli bir çağda yaşayanlara, belli insan ırklarına göre değil. Sokakta gördüğün bir insanda Allah dostu olabilir. Senin Allah dostu diyebildiğin bir insanda tam tersini Allah'a düşmanlık eden, kılık kıyafetle ve başka şeylerde belki de öyle gösterdi kendini bilemezsin dedik ve geldik dostluk konusunda yani Allah'ın dostu olma konusunda muhabbet kısmına peki nasıl yaklaşabilirim değerli kardeşlerim namaz kılan bir insan bu konuda birinci adımı atmış oluyor o yüzden Allah'ın dostu olmak istiyorum ben de bu denizde bir kulaç atmak istiyorum, yüzmek istiyorum diyenler için ilk adım elbette kelime-i şehadettir ki buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü dedik. İmanımızı bir gözden geçirdik, tazeledik. Ne dedim orada? Anlamanı da bilmek zorundayım. Ben biliyorum inanıyorum bütün kalbimle bütün hücrelerimle haykırıyorum ki Allahu Teala'dan başka bir ilah mabud bugünün tanrı dedikleri hangi anlamda hangi niyete düçar olursa olsun başka bir yaratıcı yoktur eşi benzeri ortağı yoktur öncesi yoktur sonrası yoktur her şeyin sahibidir, işte o Allah'tan başka bir ilah yoktur. Ve bitmiyor, virgül, son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kulu ve resulüdür. Ben buna inanıyorum dedik. Kelime-i getirdik, zaten da okuduğumuz, sonra da birinci adım namaz. Namazda okuduğumuz şeyler, onların mutlaka bir manasını da bilelim. Fatiha okuyorum ben, mutlaka her namazda okumam gerekiyor tekrar tekrar. İhlas suresini okuyorum, kısa, hemen ezberledim. Anlamlarını mutlaka bir kez okuyup ne anlatıyor bize burada Rabbimiz Celle Celaluhu ne diyor diye düşünmek zorundayız. Namazda yaptığımız hareketleri de iyi bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Kardeşlerim, Allahu ekber dediğimiz zaman Allahu Teala'nın dostu olma yolunda zaten ilk adımı atmış oluyorsunuz milyarlarca insana nasip olmayan o huzurda durmak. Sizin için büyük bir nimettir oysa. Evet aklınıza keşke gelmeseydi aklımızda o hücreler, hatıralar canlanmasa mesela hareket etmeseydi daha güzel olurdu. Ama elhamdülillah ne kadar layıkı veçiyle namazımı eda edemesem de Namazdayım şu anda Mümkün mertebe Kendimi konsantre etmeye çalışayım Namazda durayım Allahu ekber dedim Derken Aslında ne demiş oldum Hanım kardeşlerimiz Biraz daha yukarıda Ellerini açarak şöyle avuç içlerini gösteriyorlar Biz erkeklerde kulak memelerimize götürüyoruz Ne demiş oluyoruz orada Allah birdir, eşi benzeri yoktur, kimseden yardım istemez, her şey kendindendir. Dünyayı elimin tersiyle itiyorum, benim için eşim, çoluğum, çocuğum, param, bankadaki mevduatım, işte bindiğim araba, mevki, şu, bu, hepsi benim için şu anda sonraki, Önceki Rabbim Celle Celaluhu Allahu Ekber dedim Attım geriye Sonra elimi bağladım Hanım kardeşler biraz yukarıda Bizler biraz aşağıda Ne yaptık? Bir görevli düşünün Bir yerde Kendisinden istenileni getirmekle görevli Buyurun efendim der Eli şöyle Namazdaki pozisyonda Veya benzer şeyde olur yani ben senin huzurundayım. Bunun en büyük nişanesi namazda saygıdır işte o şekilde. Tabii bazı mezheplerde değişir vesaire ayrı. Mevzu o değil. Sonra eğildik. Ben eğildiğim zaman Allahu Teala'nın huzurunda şunu da aslında düşünmüş oluyorum. Ya Rabbi senden başka hiç kimsenin Huzurunda eğilmeyeceğim. Eğdirme başımı. Huzurunda bu şekilde boynumu büküp, işte bu boynum, bu canım, bu başım senin uğruna feda. Diyebilmek. Ve aynı zamanda bazı izimler, bazı partiler, bazı cemaatler, efendim, ailevi şunlar bunlar, kimsenin, ama kimsenin huzurunda ben eğilmem, dik duracağım diyebilmek. Buna layık olan Rabbim Celle Celaluhu, sadece sensin diyebilmek eğildik. Doğrulduğumuz zaman, kıyameti ve sonrasını hatırladık. Secde edeceğimiz yere bakıyoruz. Subhane Rabbi ala dedikten sonra işte doğrulduk ya Rabbena velekela hamd dedik kıyamette insanlarla beraber tanıdığım tanımadığım kralla padişahla beraber yan yana o terin içerisinde durduğum zaman aklıma getiriyorum sonra Allahu ekber diyorum secdeye varıyorum secdede Aynen o rükûda olduğu gibi Ya Rabbi Sana iman ettim İşte boynum sana kıldan ince Senin huzurundayım Eğiliyorum Canımı her şeyimi feda ediyorum Sen benim Allah'ımsın Diye boyun büküyoruz O secde zaten pozisyonu Bir insanın Her haliyle teslim olmasından ibarettir Rükûda olduğu gibi Boynunuzu attın. aynen secdede de tam bir teslimiyet. Ellerim zaten alnımın iki tarafında, hiçbir müdahale edebileceğim bir şey yok. Tam bir teslimiyet. Annenin karnındaki o yavru gibi düşünün. İlk başta öyle oluyor. Ve bir kez daha tekrar ettik, oturduk, tahiyyatı okuduk, selam verdik, selam vermeden önce Peygamberlerden tabi orada İbrahim aleyhisselamın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçse de bir anlamda onları unutmadım, onlara da ailelerine de selamlarımı ilettim, salat okudum tahiyatta ardından selam verirken de hem o odada bulunan inşallah melekler varsa değil mi onları da düşündüm vesaire bu namazı bitirdim ama bakın. Bundan sonra da şöyle düşünün. Bir iş yaptınız. Bu işin ücreti bazen günlük verilir, haftalık verilir, iş bitiminde verilir veya aylık verilir. Veya hangi anlaşma yapıldıysa o zaman verilir. Namazı kıldıktan sonra, eda ettikten sonra diyelim. Geldik onun ücretine. Sakın ha sakın siz olun... Namazın ardından eğer çok çok acil önemli bir işiniz yoksa hemen ayrılmayın. Tesbihatınızı yapın. Eğer tesbihatınızı yapamıyorsanız bile Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedik ya veya dualarımız okuduk ya. Bir ayetel kürsî okuyalım. Çok acelemiz var, bir yere gitmemiz lazım. Ayetel Kürsi'yi okuyalım, 1 iki dakikanızı alır. Sonra dua edin. Bu büyük bir fırsattır. Allahu Teala'nın dostu mu olmak istiyorsunuz? Biri sizi üzdü mü? Allahu Teala zaten şahittir ama bunu desteklemek, güçlendirmek mi istiyorsunuz? Sizin bir hastanız mı var? Bir haber mi bekliyorsunuz? Hemen ödülünüz için başvurun merciye. Zaten gideceğimiz yer tek. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi et kardeşim. Amin de. İşte bir mümin için en büyük dostluk Allah'a duyulan muhabbettir. Bu da nedir? Seven, sevdiği ile alakalı ortaya bir şeyler koyacak. Ben çok seviyorum iş yerimi. Gerçekten işte hayatımın en güzel zamanlarını iş yerinde yaşıyorum. Ama sen işe gelmiyorsun. Bu nasıl bir sevgi? Hani çok seviyordun işini? Arkadaşlar seven sevdiğini söyleyecek, belli edecek. Bir şeyleri gözü alacak. Sabahın o vaktinde kalkıp Allahu Ekber diyecek. Ben Allah'ı seviyorsam Allah'ın bana farz olarak... Emrettiği yani kılıp kılmamak konusunda serbestsin dediği değil. Hem emri hem görevim hem de şöyle düşündüğüm zaman o çok sevdiğim mantığımı biraz böyle bir harekete geçirdiğim zaman bile ya seven sevdiğinin yanında olur ya. E Allah Celle Celaluhu her yerde olduğuna göre hem bana farz kılmış ve ben kendisine neden eğilmeyeyim? Neden kendisinin huzurunda ve bana zaten emredilmiş olan şeyi yapmayayım diye düşüneceğiz. Seviyorsam sevdiğimin yanında olacağım. 24 saat bana vermiş. Binlerce kez nefes alıp veriyorum. Bir günde. Bunca nimet gözünden, kulağından haberimiz bile olmuyor şu an. Kalbimiz pıt pıt atıyor. Tıkandığı zaman anlıyoruz kalbin ne kadar önemli olduğunu. Boğazımız ağrıdığı zaman anlıyoruz konuşmanın ne kadar mühim olduğunu. Yürüyemediğimiz anlıyoruz bu... Ayak nimetini. E şimdi böyle bir Rabbimiz var Celle Celalhu. Her anına şükretmemiz mümkün değil ama namazla bunu yapabiliyoruz. Seven sevdiğini anacak. Allahu Teala da kuluyla dost olmak istiyor. El ve ismi şerifi var. Dost olmak lazım. Bu dünya hayatında kulun gayesi Allah'ın dostluğuna erme yolunda gayret etme olmalı. Şunun yanında bu izmin altında şu şu şunların yanında olan birisi çok bilinen tanınan bilmem ney böyle görüldüğü zaman insanların fotoğraflamak için yarıştığı kırmızı halılar yoluna serilen biri olmana gerek yok. Dağ başında bir çiftçi, bir çoban da olabilirsin. İşte o Allahu Ekber bağlantısı var ya, o şifreyi dünyanın neresinde o frekansa girip unutmazsan, uygularsan aynı yerde toplanırsın. Kılık kıyafetin, kadın erkek oluşun, nereye bağlı olup olmadığın veya bankadaki mevduatının bir önemi yok. Çünkü Allahu Teala'nın ikinci, üçüncü sınıf kulu yok. Günahkar kulları var. Daha günahkar kulları var sadece. Kardeşlerim, dostluğun muhabbetinde bir şartı var. O da dosttan gelen eza ve cefayı, sıkıntıları hoş karşılamaktır. Teslim olmaktır. Bugün, Etrafımızda eğer bir iki dostumuz varsa bunu çok iyi anlarız. E bazen dostumuzdan zarar gördüğümüz olur. Dostumuzun çok konuştuğu olur. Bazen bunu aldığımız olur. Onun bazı yönleri veya bazı konuşmaları bize dokunuyor olabilir. Ne yaparız? Olsun. O benim dostum. Karı koca arasında da öyle. O benim eşim ya. Ne demek çocuklarımın annesi, babası mesela. Veya anne babamız ile alakalı. Anne babamız şu huyları, bu hal ve hareketleri her ne kadar senin hoşuna gitmiyor olsa da ne diyoruz? Annem babam ya ne demek ya? İstediğini söyleyebilir. Biz bunu da unutmayalım. Dosttan gelene ne yapacağız? Boynumuzu bükeceğiz. Mevlana Allah rahmet eylesin. Bununla alakalı Mesnevisin'de bir kıssa anlatıyor. Onunla biz de bitirelim inşallah. Diyor ki bir efendiye, efendi dediği bir yerdeki zengin işçileri var yanında. Bu adama diyor hediye olarak bir kavun getirdiler. O da sevdiği, gönüldaşı, iyi anlaştığı, sadık hizmetkarı Lokman'ı çağırdı. Lokman isimli o adam geldi, efendisi kavundan bir dilim kesti, Lokman'a ikram etti. Lokman o dilimi sanki bal gibi, şeker gibi yedi. Öyle hoşlanarak, öyle zevkle yemişti ki onu görenlerin iştahları kabarıyor, adeta imreniyorlardı. Efendisi ona ikinci bir dilim daha kavun verdi. Çünkü Lokman'ın duyduğu bu lezzet karşısında o da mutlu olmuştu. Derken kavundan yiye yiye son bir dilim kaldı. O zaman efendisi dedi ki ''Bunu da ben yiyeyim de ne kadar tatlı bir kavun olduğunu ben de anlayayım.'' <gülüyor> Ama adam o zaten bir dilim kavunu yer yemez, kavunun acılığından ağzını bir ateş kapladı ki sormayın. Dili uçukladı, boğazı kavruldu, nefessiz kaldı. Kavunun acılığından kendinden geçti. Su getirdiler vesaire. Sonra Lokman'a sordu. Ey benim canım hizmetkarım dedi. Böyle bir zehri nasıl oldu da sen tatlı tatlı yedin? Böyle bir kahrı nasıl oldu da sen lütuf saydın? Bu nasıl bir sabırdır? Kim bilir şimdiye kadar ne acılara katlandın ve sabrettin belli etmedin. Yoksa sen tatlı canına düşman mısın? Neden bir şey söylemedin? Neden... Efendim beni mazur görün. Ben bunu yiyemem. Bunun tadı biraz acayip demedin. Lokman dedi ki, Efendim, ben siz Efendimiz'in elinden o kadar tatlı yemekler yedim ki zamanında, maddi olarak veya manen o kadar çok nimetlerle müştahak oldum ki, size bunlar için, ''Bir şey diyemediğimden, bunlara mahcubiyetimden iki büklüm olmuşum. Elinizle ikram ettiğiniz bir şeye bu acıdır, yenilemez nasıl derim ki? Hem sizin elinizden gelen her acı bana tatlı gelir efendim. Çünkü bedenimin bütün cüzleri sizin nimetlerinizle perverde olmuş. Yani siz yıllardır bana baktınız.'' Ne yediyseniz yedirdiniz, içirdiniz. E şimdi bir kavun acıymış diye ben nasıl körlük edebilirim? Sonra dedi ki, ''Sizden gelen bir acıdan feryat edersem, başıma yüzlerce defa toprak saçılsın. Lütufkar elinin tadı bu kavundan nasıl acılık bırakır? Muhabbetten acılar tatlılaşır.'' Muhabbet sayesinde bakırlar altın olur. Muhabbetle tortular durulur, arınır. Muhabbet vesilesiyle dermansız dertler şifa bulur. Muhabbetle olur bunlar. Muhabbet sayesinde o koca padişahlar kul olur. Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır, nurlanır. Muhabbet vesilesiyle... İbrahim aleyhisselamı hatırlayın, nar nur olur. Muhabbet varsa, kederler neşeye döner. Ben nasıl bir acı kavun için bu muhabbete set çekebilirim? Aynen böyle kardeşlerim. Allahu Teala'nın dostu olmak istiyorsak. Bize ağır gelse de örtünmek. Bize ağır gelse de yalan söylememek. Bize ağır gelse de zor olsa da gıybet etmemek. Sabahları ağır gelse de özellikle abdest alıp namaz kılmak. Az önceki o lokmanın sözlerini hiç aklınızdan çıkarmayın. Çıkarmayalım. Bir iki... Ağır gelen bir şey olsa da Bana bunca iyiliği olan bir insana ben bunu yapıyorsam Benim hiçbir faydam yok kendi kendime Afedersin çocuğumun ne zaman annenin rahmine düştüğünden haberim olmuyor Hamile olup olmadığını 2020 yılında şimdi doktorlara gidip de öğreniyoruz Kendimizin bile haberi yok Ben böyle bir varlığım Annemin babamın bile haberi yoktu Beni yediren, içiren, anne babaya ben bu kadar değer verirken her şeyin sahibine nasıl bir kul olmalıyım? Ağır gelse de bir şeyler nasıl sabretmem? Bu hastalık da olsa, iflas da olsa, boşanma da olsa. Allahu Teala hayırlı bir hayat ve hayırlarla, hayırlı amellerle dolu bu hayatın sonrasında hayırlı bir ölüm buyursun. Allah Celle Celaluhu'nun dostu olmak, evet, zor bu devirde ama bu devirde seni var eden, yaşatan, yaratan Allah Celle Celaluhu, ona göre bazı kolaylıklar da vermiş. Bunca hüsranın, bunca debdebenin, Bunca isyanın stresin, koşuşturmanın, geçim sıkıntısının, yalanın, dolanın içerisinde sen olabildiğince bunlardan sıyrılıp Allah'a koşabiliyorsan ne mutlu sana. Allahu Teala dostlarından eylesin ve onlardan ayırmasın. Onlarla beraber bizleri haşreylesin amin. Sürçili isan ettik. Affola. Programımızın tekrarını Youtube'da İbrahim Soydan Erden kanalında takip edebilirsiniz. Bir başka programda buluşmak ümidiyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.